Bism-i Subhane. Aziz sıddık kardeşlerim. Evvela yanımda bulunan yeni harfle müdafaatın ahirindeki cetvelden iki tanesini ehli vakuf'a cevapla beraber Diyanet riasetine ve Ankara'nın ağır ceza mahkemesine göndermek için lüzum varsa size göndereceğim. Hem ehli vakuf'a cevabın bir sureti buradaki mahkemeye verilsin. Saniyen, meselemizi genişlettirmeleri hayırdır. Şimdiye kadar kıymetini düşürmek fikriyle zahiren küçük Ehmiyetsiz gösterip gizli çok emmiyet veriyordular. Şimdi bu vaziyet inşallah hizmeti imaniye ve Kur'aniye hakkında daha ziyade hayırlı ve faydalı olacak. Sayit Nursi. Bismihi Subhanee. Aziz Sıddık kardeşlerim. Evvela bu sene serbest olsaydık belki bir kısmımız hacca gidecekti. İnşallah bu niyetimiz bir fiil gitmiş gibi kabul olup bu sıkıntılı halimizde hizmeti imaniye ve nuriyemiz öyle büyük bir hac sevabını verecek. Saniyen, Risale-i Nur Kur'an'ın çok kuvvetli hakiki bir tefsiridir. Tekrar ile dediğimizden, bazı dikkatsizler tam manasını bilemediğinden bir hakikati beyan etmeye bir ihtar aldım. O hakikat şudur. Tefsir iki kısımdır. Birisi, malum tefsirlerdir ki, Kur'an'ın ibaresini ve kelime ve cümlelerinin manalarını beyan ve izah ve ispat ederler. İkinci kısım tefsir ise, Kur'an'ın imani olan hakikatlarını kuvvetli hüccetlerle beyan ve ispat ve izah etmektir. Bu kısmın pek çok ehemmiyeti var. Zahir malum tefsirler bu kısmı bazen mücmel bir tarzda derc ediyorlar. Fakat Risale-i Nur doğrudan doğruya bu ikinci kısmı esas tutmuş, emsalsiz bir tarzda muannit felsefofları susturan bir manevi tefsirdir. Salisen sabahleyin bir şey yazacaktım kaldı. Şimdi aynı mesele çıktı. Katip Salim Bey izin verdi. Yarın heyet-i vekiliye bir istida yazmak için Hüsrev ve Tahir'i yanıma gelsinler. Said Nursi Bismihi Sübhane! Aziz Sıddık kardeşlerim! Acaba ortalıkta en ziyade zararlı biz ve nurlar mıdır ki? Her muharrir serbest yazıyor ve her sınıf müdahalesiz toplanma yapıyor. Halbuki din terbiyesi olmasa, Müslümanlarda istibdad-ı mutlak ve rüşvet-i mutlakadan başka çare olamaz. Çünkü nasıl bir Müslüman, şimdiye kadar hakiki Yahudi ve Nasrani olmaz, belki dinsiz olur, bütün bütün bozulur. Öyle de, bir Müslüman Bolşevik olamaz, belki anarşist olur, daha istibdad-ı mutlaktan başka idare edilmez. Biz nur talebeleri hem idareye, hem asayişe, hem vatan ve milletin saadetine çalışıyoruz. Karşımızdaki dinsiz anarşist ve millet ve vatan düşmanlarıdır. Hükümet bize ilişmek değil, tam himaye ve yardım etmek elzemdir. Sayit Nursi Bismihi Sübhane! Aziz Sıddık kardeşlerim! Evvela re'fet, ethem ve çalışkanlar ve bürhan gibi nur naşirlerini tahliye etmeleri gösteriyor ki, nurların intişarı yasak değil ve mahkeme ilişemiyor. Hem cemiyetçilik bulunmadığına bir karar alametidir. Hem meselemizi uzatmada, nurlara nazar dikkati geniş bir dairede celbetmesinden onları okumasına bir umumi davet ve resmi bir ilanat hükmünde işiten müştakların okumak heveslerini tahrik ettiğinden, sıkıntımızdan, zarardan yüz derece ziyade bize ve ehli imana menfaatlere vesiledir. Zaten bu zamanda, en geniş daire izeminde en dehşetli ve külli bir hücumda tecavüz eden dalalet ordularına karşı, böyle kutsi bir ders, bu suretle atom bombası gibi inşallah tesirini göstermeye bir işarettir. Said Nursi. Sübhane Aziz Sıddık kardeşlerim Refet, Mehmet Feyzi, Sabri. Ben şiddetli bir işaret ve manevi bir ihtarla sizin üçünüzden Risale-i Nur'un hatırı ve bu bayramın hürmeti ve eski hukukumuzun hakkı için çok rica ederim ki dehşetli yeni bir yaramızın tedavisine çalışınız. Çünkü gizli düşmanlarımız iki planı takip edip biri beni ihanetlerle çürütmek İkincisi, mabeynimize bir soğukluk vermektir. Başta hüsrev aleyhinde bir tenkit ve itiraz ve gücenmek ile bizi birbirimizden ayırmaktır. Ben size ilan ederim ki, hüsrevin bin kusuru olsa ben onun aleyhinde bulunmaktan korkarım. Çünkü şimdi onun aleyhinde bulunmak, doğrudan doğruya Risale-i Nur aleyhinde ve benim aleyhimde ve bizi perişan edenlerin lehinde bir azim hıyanettir ki, benim sobamın parçalanması gibi acip, sebepsiz bir hadise başıma geldi. Ve bana yapılan bu son işkence dahi, bu manasız ve çok zararlı tesanütsüzlüğünüzden geldiğine kanaatim var. Dehşetli bir parmak buraya, hususan altıncıya karışıyor. Beni bu bayramımda ağlatmayınız, çabuk kalben tam barışınız. Sayık Nursi Bismihi Subhan'e, Aziz Sıddık kardeşlerim! Ben bugün yalnız iki üç kardeşimizin tahliyelerini isterdim. Fakat hakkımızdaki inayeti ilahiye, Onların menfaati için geri bıraktı ve 20 gün kadar bizim bu vaziyetimiz lazım ve elzemdir. Çünkü bu bayramda beraber bulunmamız hem bize, hem nurlara, hem hizmetimize, hem manevi ve maddi istirahatımıza ve hacıların dualarından tam bir hisse almamıza ve Ankara'ya gönderilen Risale-i Nur'un müsadereden kurtulmasına ve bizim mazlumiyetimize acıyıp nurlara sarılanların çoğalmasına ve hazır büyük hatalara rıza ile vatan ve millet ve din hainlerine dehalet etmediğimize bir hüccet olması lazımdı. Said Nursi Bismihi sübhâne. Aziz Sıddık kardeşlerim. Ehli Vukuf'un insafsızca ve hatalı ve haksız tenkitleri, vehabilik damarı ile İmam Ali'nin radıyallahu anh nurlarla ciddi alakasını ve takdirini çekemeyerek ve geçen sene Zemzem suyunu döktüren ve bu sene haccı meneden evhamın tesiri altında o yanlış ve hasudane itirazları beşinci şu'a etmişler. Bu sırada böyle evhamlı ve telaşlı bir zamanda bizim için en selametli yer hapistir. İnşallah nurlar hem kendimizin hem kendilerinin serbestiyetini kazandıracaklar. Madem emsalsiz bir tarzda, çok ağır şerait altında, pek çok muarızlar karşısında bu derece nurlar kendilerini okutturuyorlar, talebelerini hapiste çeşit çeşit suretlerde çalıştırıyor, perişaniyetlerine inayeti ilahiye ile meydan vermiyorlar, biz bu dereceye kanaat edip, şekva yerinde şükretmekle mükellefiz. Benim bütün şiddetli sıkıntılara karşı tahammülüm, bu kanaattan geliyor. Vazife-i karışmam. Sayit Nursi Bismihi Sübhaneh! Aziz Sıddık kardeşlerim! Bu iki nüsanın biri benimdir, biri müdüründür. Başta benim hattımla yazısı bulunan nüsaya göre, müdürün nüsasını tahsiye ediniz. Ben bu defa, ayetül ül kübrayı mütala ederken, İkinci makamını ahire kadar ve ahirdeki manevi muhabereyi pek çok ehemmiyetli gördüm ve çok istifade ettim. Sizin istifadeniz için, biri okusun biri dinlesin. ile beraber muattal kalmasınlar. İkişer kardeşlerimiz mütala etsinler. Saniyen, bana ait onuncu söz ve buradaki mektuplar defteri vesaire zayi olmasın ve muattal kalmasın. Ben nezaretini ceylana bırakmıştım. Sayit Nursi Bismihi Subhane Aziz Sıddık kardeşlerim. Ben şimdi Celcelutiye'yi okurken bir hakkı tebareke thumma nun cümlesinde risale-i kadere işaret eden ve 26. mertebede Sümmen suresi kader sözüyle münasebeti nedir? Kalbime gelmesi anında ihtar edildi. O surenin başını oku. Ben de okurken gördüm ki Nun vel kalem ve ma ayeti bütün kalemlerin ve tasdir ve kitabetlerin aslı, esası, ezeli hazı ve sermediği üstadı kaderin kalemi ve nur ve ilmi ezeliğinin nuruna işaret eden Nun kelimesidir. Demek ve dariyat zerrat risalesine işareti gibi kuvvetli bir münasebetle Nun kelimesi risale-i kadere kuvvetli işaretle bakar. Sayit Nursi Bismihi Sübhaneh! Aziz Sıddık, sarsılmaz kardeşlerim! Evvela, el-hayru fî maktârehullâh sırrınca, meselemizin teehirinde hayır var. Kalbim ve nurların serbestiyeti öyle istiyordu. Siz hem birbirinizi teselli, hem kuvve-i takviye, hem tatlı sohbetle müzakere-i ilmiye, hem nurların yazması ve mütealalarıyla, bu geçici zahmetin noktasını siler, rahmet yapma, bu fani saatleri baki saatlere çevirmeye muvaffak olursunuz inşallah. Saniyen, madem bayramlaşmamız mahkemenin muvakkat hapis menzilinde oldu, ben de bayram tatlısı olarak Konya kahramanı Zübeyir'in bana getirdiği zemzem ile Nus kariesinin bence çok manidar balını gönderdim. Siz bal matarasına su koyun, karıştırınız, sonra zemzemi içine bırakınız, Kemal afiyetle içiniz. Sayit Nursi. Bismihi Subhan'e. Aziz Sıddık kardeşlerim, ehemmiyetli bir taraftan ehemmiyetli ve manidar bir sual edilmiş. Bana sordular ki, sizin cemiyet olmadığınız, üç mahkeme o cihette beraat vermesiyle ve 20 seneden beri tarasut ve nezaret eden altı vilayetin o noktadan ilişmemeleriyle tahakkuk ettiği halde, Nurcularda öyle harika bir alaka var ki, hiçbir cemiyette, hiçbir komitede yoktur. Bu müşkili halletmenizi isteriz." dediler. Ben de cevaben dedim ki, evet, nurcular cemiyet memiyet, hususan siyasi ve dünyevi ve menfi ve şahsi ve cemaati menfaat için teşekkül eden cemiyet ve komite değiller ve olamazlar. Fakat bu vatanın eski kahramanları, kemal sevinçle şehadet mertebesini kazanmak için ruhlarını feda eden milyonlar İslam fedailerinin ahfatları, oğulları ve kızları o fedailik damarından ilsiyet almışlar ki, bu harika alakayı gösterip, Denizli mahkemesinde bu aciz bir icare kardeşlerine bu gelen cümleyi onlar hesabına söylettirdiler. Milyonlar kahraman başlar feda oldukları bir hakikata başımız dahi feda olsun diye onlar namına söylemiş mahkemeyi hayret ve takdirle susturmuş. Demek nurcularda hakiki halis sırf rızâ-i ilahi için ve müspet ve uhrevi fedayiler var ki mason ve komünist ve ifsad ve zındıka ve ilhat ve taşnak gibi dehşetli komiteler onurculara çare bulamayıp hükümeti, adliyeyi aldatarak lastikli kanunlar ile onları kırmak ve dağıtmak istiyorlar. İnşallah bir halt edemezler, belki nurun ve imanın fedailerini çoğaltma sebebiyet verecekler. Sait Nursi Bismihi Subhan'e, Aziz Sıddık kardeşlerim Dünkü suale benzer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 Çünkü böyle meydan imtihanda inatçı ve bahaneci insafsız muarızların karşısında teşhir edilmesinden herkes anladı ki hiçbir hile, hiçbir enaniyet, hiçbir garaz, hiçbir dünyevi, uhrevi ve şahsi menfaat karışmayarak tam halis hak ve hakikattan geliyor. Eğer perde altında kalsaydı çok manalar verilebilirdi. Daha avam iman itimad etmezdi. Belki bizi kandırırlar der ve havas kısmı dahi vesvese ederdi. Belki bazı ehli makamat gibi kendilerini satmak, itimat kazanmak için böyle yapıyorlar diye daha tam kanaat etmezlerdi. Şimdi imtihandan sonra en muannit vesveseli dahi teslime mecbur oluyor. Zahmetiniz bir, karınız bindir inşallah. Sayit Nursi Bismihi Subhaneh, Aziz Sıddık kardeşlerim. Esaretimdeki hadisenin gazete ile ilanı Şiddetli yasaklarla ahaliyi her tarafta bizden kaçırmaya çalışmakla beraber, teveccüh ammeyi ziyadeleştirmiş. Bize, hususan şahsıma ihanet etmeye taraftar üç resmi adam, dün avluda demişler. Said pencereden göründüğü vakit, ahali toplanıp ona bakıyor, pencerede durmasın. Yoksa koğuşunu değiştiriniz diye, baş gardiyan söyledi. Hiç merak etmeyiniz, ben her sıkıntıya tahammüle karar vermişim. Duanız bereketiyle inşallah sıkıntılar sevinçlere dönecekler. O esaret hadisesi aslı doğrudur. Fakat şahidim olmadığından tafsilen beyan etmemiştim. Yalnız bir manga beni idam etmek için geldiğini bilmiyordum, sonra anladım. Ve Rus kumandanı tarziye için Rusça bir şeyler söyledi, ben bilemedim. Demek hazır bulunan ve bu hadiseyi gazeteye ihbar eden Müslüman yüzbaşı anlamış ki, kumandan tekrar tekrar affet demiş. Kardeşlerim, ben nurlarla meşgul oldukça sıkıntılar azalıyor. Demek vazifemiz nurlarla iştigaldir ve geçici şeylere ehemmiyet vermemek ve sabır ve şükretmektir. Sait Nursi